Bede de elleri kaldırarak dua etmek caiz midir? Ve yine e, akabinde dua konusu var. E, buyurun hocam. Dua, kulun Cenab-ı Hak Celle O'ala Hazretlerine yalvarması, yakaraması ve ondan isteklerini arz ederek yerine getirilmesi hususunda yapmış olduğu bir ibadettir. Dolayısıyla bir ibadet olduğuna göre onun da bir adabı nedir? Vardır. Duanın adabı kişi kişi eğer mümkünse abdest alır. Mümkünse. Abdest aldıktan sonra da sırf dua edecekse diyorum bu. Namazdan sonraki duayı kastetmiyorum yani. Sırf dua edecekse. Kıbleye yönelir. Kıbleye yöneldikten sonra kıbleye yöneldikten sonra da ellerini kaldırır ve Cenab-ı Hak Celle ve A'la Hazretlerine önce hamd eder sonra salatü selam getirir ondan sonra da başlar içinden geçtiği şekilde Rabbimize yalvarmaya ve isteklerinin kabulü ve kendisine verilmesi için dua ve niyazda bulunmaya devam eder hı hı. son anında da son anında da önce salatü selam getirir sonra velhamdülillahi rabbil alemin diyerek ellerini yüzüne sürer ve kapatır. Demek ki duanın birinci adabı bu. Abdest alacak, sırf dua edeceksin çünkü bir ibadettir, müstakil bir ibadettir. Abdestten sonra oturacak kıbleye karşı yönelecek, ellerini açacak ve dua edecek. Ellerini nasıl açacak? Cenab-ı Hak Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu edepleri birer birer vahiy ile öğretmiştir ancak vahiy okunan şekliyle olursa vahiy metluv diyoruz o bu Kur'an'dır okunmayan şekliyle gelen vahiy ise buna da vahiy gayrimetluv diyoruz bu da sünnettir yani sünnetle öğretmiştir. Sünnet de Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize vahyidir. onun yani için vahiy dışında bir iş e, yapmıyor mi ma illa mi peygamber o heva ve hevesinden kendi istek ve arzusuyla hiçbir şey konuşmaz konuştuğu her şey vahiydir kendisine vahiy olan vahidir. Evet Kur'an-ı Kerim'in. Dolayısıyla peygamberimiz ayeti. buyuruyor ki İze'lse eltumullah fe'seluhu bi butuni ekuffikum. Allah'tan bir şey istediğinizde, ona dua ettiğinizde ellerinizin içiyle, ellerinizin içiyle isteyin. Yani Hı -hı. oturduk duaya, abdestimizi aldıktan sonra ellerimizin içiyle ellerimizi açarız omuz hizasına kadar. Eğer çok önemli bir şeyse ki bu, tazarru ve niyaz babıdır. Ellerimizi şöyle kaldırıp, koltuk altlarımız açılacak şekilde, bu şekilde kaldırarak, ellerimiz baş hizasına böyle kaldırarak, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine dua ederiz. İşte ellerin pozisyonu semaya doğru bakar. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri namazda nasıl ki kıbleye yönelmemizi bize öğretmiş ve Hı -hı. bunu farz kılmışsa niyaz ederken de yücelere uzanan el diye yücelere uzanan el diye onun kıblesini de duanın kıblesini de sema olarak göstermiştir. Biz bu edebe uyarız. Evet. Ancak her yerde eller kaldırarak dua edilmez. Eller kaldırılmadan da yapılan dua yerleri vardır. Mesela namazda tahiyyatı oturduğumuzda ne yapıyoruz? Et-tahiyyatı okuyoruz. Salli barik Rabbena atina fi't dünya okuyoruz. Ellerimizi kaldırıyor muyuz? Hayır. Kaldırmıyoruz. Bunlar ellerimizi dua kaldırmadan dua ediyoruz hı hı. Tamam Ellerimizi kaldırmadan dua ediyoruz Mesela yolda giderken dua edeceğiz Tamam gidiyoruz yürürüz. Ellerimizi kaldırmadan dua edebiliriz Hiç kaldırmadan da ne yapabiliriz Dua edebiliriz Yağmur duasına çıktık diyelim Yağmur duasına çıktığımız vakitte Ellerimizi kaldırırız ve Cenab-ı Hak Celle Hazretlerinden ne yaparız? İsteğimiz yani bizi yağmura kavuşturmasını bu kuraklığın giderilmesi için dua ederiz. Bu bağlamda duanın birinci edebi budur. İkincisi hutbede duaya gelince hutbede dua edilir. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbede dua etmiştir. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini kaldırarak dua etmemiştir hutbede. Bugün hatta bazı imamlarımız da yanılıyor. Ellerini kaldırarak. Bugün bir camide ben namaz kıldım. Yoldan geldiğim için görevde değildim bugün. Camide namaz kıldım. Hoca Efendi ikinci hutbede haydi amin dedi. Ellerini kaldırdı ve bütün cemaat de onunla beraber ellerini kaldırdı. Amin dediler. Tamam. Bu şey itibariyle, itibariyle. E, duada eller kaldırmak caizdir bu, bu nedenle bir sıkıntı olmaz ancak sünnete muhaliftir bu hareket yani hutbede, çok aman aman olmaz hut, bir şey değil ama Hayır bak duada hani eller de, kaldırmak caiz olduğundan dolayı aykırı. bu cevaz var ister bu hutbede olsun ister başka yerde olsun ancak hutbede duada eller kaldırması sünnete aykırıdır İmam efendinin de cemaatın da sünnete uyup aleyhissalatü vesselamın öğrettiği şekilde dua etmesi lazım ne yapacak o zaman? 50 kaldırmadan dua edecektir. Hatta aklıma gelmişken söyleyeyim. Sahabe-i Kiram'dan Umar Hazretleri, Allah rahmet etsin radıyallahu anh, Irak'a gidiyor. Irak'a gittiği vakitte Irak valisi, Bişir Noman'ı hutbede dua ederken, ellerini kaldırmış bu şekilde, dua ederken görüyor. Hadis Müslimde var, Müslüme baksınlar görecekler. O zaman Umar'a şöyle diyor. قبح الله هاتين اليدين القصيرتين Allah bu iki kısa eli e, Türkçe nasıl söylenir tam ifade olarak e, çirkinleştirsin. Allah bu iki kısa eli çirkinleştirsin. Mekane <mâ> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yarfu yedeyhi illa hazihi ve eşara bi sabbabatihi. Aleyhi vesselam hutbede dua ettiği vakitte elini kaldırmazdı. Ya e, sebbabe diyorlar, buna şehadet parmağı diyorlar. Şehadet parmağıyla işaret ederek dua ederdi. Ya Rabbi, Ya Rabbi böyle kaldırmaksızın ellerini. Ya Rabbi bize yağmur ver. Ya Rabbi işte e, bizi bolluğa kavuştur. Vesaire gibi e, yapmış olduğu dualarda hutbede elini kaldırmaz diyor. Onun için İmam Malik rahmetullahi aleyh Hutbede eller kaldırarak dua etmek mekruhtur der. Çünkü sünnete aykırıdır. Hı hı. Fakat diğer fakihler duada eller kaldırmak caiz olduğu için caiz, ancak hilafi sünnet yani sünnete aykırı bir davranıştır der ve uygun görmezler. Nitekim Hanefilerde de böyledir, şafiler de, de böyledir. Eller kaldırarak dua edilmez. Ya ne yapılır duada? Hatip dua ettiği vakitte dua cümleleri kullandığında, elini kaldırmaksızın kullanır, cemaat de içlerinden kendi duyacağı şekilde amin der. Evet.